Yele Doğru Koşmak Dokuzuncu ve Son Bölüm Yazan Binali Kılıç Yöneten Ejder Akışık Yapımcı Ersan Edinç Efektör Nebi Tan Yüksel Teknik Yapım Faruk Özel Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Olcay Poyraz, Baba İhsan Sanımar, Ahmet Mehmet Atay, Öğretmen Yüksel Partal, Kemal Levent Şenbay, Necmi Ünsal Ünlü, İmran Sinan Kayaalp, Nazlı Pınar Duygulu. Yatılı okulda arkadaşları İmran ve Ali tarafından hırpalanan Kemal, bir yandan da iyi bir koşucu olmaya çabalamaktadır. Yetiştiricisi de bir zamanların ünlü koşucusu Kara Ahmet'tir. Umutla çalışan Kemal'in adı çok geçmeden bir hırsızlık olayına karışır. Oysa bu olay asılsızdır. İmran'la Ali ona bir oyun oynamışlardır. Bu suçtan aklanamazken okullar arası koşular düzenlenir. Bu yarışta umulandan başarılı olan Kemal, sona varamadan İmran'ın oyununa gelir. Arkadaşının düştüğünü sanarak yardım etmeye çalışırken İmran koşmaya başlar. Hem dinlenmek hem de Kemal'in hızını kesmek için yapmıştır bunu. Fakat geçmişteki hırsızlık olayının da bir oyun olduğunu bilen Kemal'in oda arkadaşı Necmi, yarıştan sonra her şeyi göze alıp müdüre bildiklerini anlatır. Ali ve İmran'ı sorgulayan müdür konuyu disiplin kuruluna götürür. İki öğrenci yarı yıl tatiline kadar hafta sonlarında izinsiz kalma cezası alır. Onlara son bir şans tanımak için daha ağır bir ceza verilmesini müdür engellemiştir. Böylece yarı yıl tatili gelir. Kemal başarılı bir karne alır. Yetiştiricisi karamet tarafından köyüne uğurlanır. Annesini iki yıl önce yitiren Kemal'i köyde babası, üç kardeşi ve bir de ilçe ortaokulunda okuyan kan kardeşi Nazlı beklemektedir. <gülüyor> evet, söyle bakalım Kemal Sarı ineğin yavrusunu beğendin mi? Çok güzel baba Tüyleri kınalı gibi hmm. ee, Ona kınalı adını koyalım mı? <gülüyor> Sen bilirsin ama ileride piş olursun gibi geliyor bana Neden baba? Bu sevimli buzağı büyüdükçe Anası gibi sapsarı bir inek olup çıkacak da ondan Sahi mi? <gülüyor> ne at koymalı acaba? Ee, şey Ta Tamam buldum Sarı diyelim ona Sarı ineğin yavrusu, sarı. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum, tamam. Sen beğendikten sonra. Ha? Hani sen bu sabah Nazlı'yı görmeye gidecektin? Ee, gideceğim baba. Ona armağan olarak getirdiğim kitabı evden alayım da. <gülüyor> Gitmene gerek kalmadı. Bak Nazlı kızım evimize geldi. Günaydın. <gülüyor> günaydın kızım, günaydın. Gel, gel, gel. Ee, merhaba Nazlı. Ben de şimdi size geliyordum. Desene ben daha çabuk davranmışım. Ee, çocuklar ben kümesleri temizleyeceğim. Siz eve girin oturun. Ee, peki baba. Hadi gel Nazlı. Mutfakta taze süt var. İçin birer bardak. Ha, i̇çeriz baba. Sen otur şöyle. Ben sütleri doldurup geliyorum. Tamam. Özlemişim taze sütün tadını. Ben de öyle. Aa, i̇şte geldi. Ah, sağ ol. Hmm, mis gibi kokuyor <gülüyor> Kardeşlerin hala uyuyorlar mı? Hmm, evet Onlar bizim gibi alaca karanlıkta kalkmaya alışık değiller ki Ben şikayetçi değilim erken kalkmaktan Okuyabildiğim için çok seviniyorum Ben de öyle <gülüyor> Kırık not var mı kaynendi? Hiç yok Hepsi çok iyi Ya senin? Benim var bir tane matematik Aa, Üzülme kurtarırsın ikinci dönemde Anlaşılan daha çok çalışmam gerek Ah, yaptığımı gördün mü? Konuşmaya dalınca sana getirdiğim armağanı vermeyi unuttum. Aslında çok değerli bir şey değil ama Armağanın değersiz olur mu hiç? Bu bu ne güzel bir kutu nazlı. Ay, rengi de ne tatlı yeşil. İçine sabununu, diş fırçanı koyarsın diye düşündüm. İstersen kalemlerini koy. <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok işime yarayacak. Bir şey değil. Ah, yeşili görünce aklıma geldi. Sana köyden ayrılırken küçük yeşil bir taş vermiştim hani. Uğur getirsin diye. Saklıyor musun onu? Onu mu? Ee, şey, ben... <gülüyor> tamam canım sıkılma. Anlaşılan yitirdin. <gülüyor> evet yitirdim. Murat çayının kıyısında taştan çok ne var? Yarın gider ararız. <gülüyor> Olur gideriz. Belki balık da tutarsın bu arada. Tutarım. Sonra da koşuya çıkarım. Koşuya mı? O da nereden çıktı Kemal? <gülüyor> Anlatırım. E, ama önce gidip sana aldığım armağanı getireyim. Ben kitap aldım sana. Umarım beğenirsin. Kitap olur da beğenmez miyim hiç? Bir. İki. Ne oh, o Yine koşmaya mı hazırlanıyorsun? Evet baba. Biraz ısındıktan sonra çıkıp koşacağım. İyi e, güzel de iki, nasıl desem üç. geleli on gün oldu... ...birkaç gün sonra da dönüp gideceksin okuluna. Ne söylemeye çalışıyorsun baba? Ee, söyleyeceğim şu... ...sabah akşam koşmaktan yüzünü gördüğümüz yok. Biraz otur da evimizde geri kalan günler hep birlikte geçirelim. Ama gün boyu birlikteyiz baba. Bir saat sabah bir de akşam koşuyorum hepsi bu. Hem beni yetiştiren Ahmet amca da çalışmaya ara vermemi istemiyor... Yoksa bugüne kadarki çabam boşa gidermiş. İl takımına giremezmişim. Haklısın oğlum, haklısın da... Seni üzen başka bir şey mi var baba? Ne diyeyim bilmem ki. Eline bir fırsat geçti. Onu kaybedeceksin diye korkarım. Yatılı okul olmasa seni okutamayacağımı biliyorsun. <gülüyor> Anladım. Koşuya harcadığım zamanı derslerimi ayırmamı istiyorsun. <gülüyor> Açıkçası öyle. <gülüyor> Sen hiç kaygılanma baba. Spor uğruna derslerimi boş verecek değilim. Göreceksin. İkisini birden başaracağım. Hem biliyor musun... ...ne kadar spor yaparsam... ...dersleri o kadar iyi kavruyorum. <gülüyor> peki oğlum, pek. Sen doğru bellediğini yap. Benim gibi baba kaygısı işte. Düşünsene baba... ...yıllarca senden, kardeşlerimden ayrı kalacağım. Hiç olmazsa bu ayrılığa değecek işler başarmalıyım. <gülüyor> Sana güveniyorum oğlum. Seninle gurur duyuyorum. <gülüyor> Hadi bakalım ne duruyorsun? Çıksana koşmaya. <gülüyor> Çıkacağım baba... ...yele doğru mu koşacaksın yine he? Evet. Aa, bugün kuzeyden esiyor. Demek ki ben de kuzeye yani dere boyuna doğru koşacağım. Bakalım dönüşümde Ahmet amca nasıl bulacak beni? Artık çalışmayı bırakıyoruz Kemal... ...bugünlük yeter bu kadar. Yok hiç yorulmadım Ahmet amca. Ne olur biraz daha. Yeter dedim sana sözümü dinle. Hem kendin yoruldun hem de beni yordun. Bir sporcu ne zaman çalışıp... ...ne zaman dinleneceğini bilemezse... ...başarılı olamaz. Bunu sakın unutma. Geldim işte. Aha, bakıyorum tatil yaramış sana. Kasların çelik yay gibi güçlenmiş. Çünkü size verdiğim sözü tuttum. Köyde her gün yele doğru koştum. Aferin sana. Ondan kendin kazançlı çıkacaksın. Çünkü bu yarış öncekine benzemez. Bu kez spor alanında değil... ...şehir içinde üç kilometrelik bir yolu koşacaksınız. İşin daha zor. Peki beni nasıl buluyorsunuz? İlk ona... ...daha doğrusu il takımına girebilecek miyim? Ee, açık konuşmak gerekirse... ...henüz çok hızlı değilsin. Hı -hı. Ama da sayılmaz. Sonra nefesini iyi kullanmayı da öğrendin artık. İyisin diyebilirim kısacası... Bu yarışta herkesi şaşırtabileceğimizi düşünüyorum Sağ olun Bunu duyduğuma çok sevindim ha, Yalnız güçlü rakiplerin olduğunu da unutma sakın İmranlı Ali gibi mi? Onlar ya da başkaları fark etmez Sen hazırlıklı ol yeter ha, Bak kar başladı İyi ki çalışmayı bırakmışız Hadi bakalım Ş amca. E Şimdilik hoşçakalın Güle güle evlat git dinlenmene bak Yarın pazar erkenden gel Yorulana kadar çalışırız <gülüyor> Gelirim sağ olun Merhaba Necmi. Merhaba Kemal. Ee, tek başına ne yapıyorsun burada? Hiç, hayal kuruyordum. Gelecek yıl sizinle birlikte koştuğumu düşünüyorum. <gülüyor> Bu düş değil, gerçek olacak Necmi. Gelecek yıl bize katılmaman için bir neden kalmayacak ki. Sağ ol Kemal, sen de olmasan... Ya sen olmasan ben ne yapardım? Çektiğim sıkıntılardan sen kurtardın beni. <gülüyor> Çok şey borçluyum sana. Yok canım, o kadar da büyütme. Hem yerimde sen olsaydın başka türlü davranabilir miydin? Yok hayır asla Gördün mü işte bana hiçbir şey borçlu değilsin Doğru olanı yapmam gerekeni yaptım ben hı hı. Oo, Merhaba arkadaşlar Merhaba, e, merhaba. Oh, Ne o eşofmana giymiş koşuya mı çıkıyorsun Kemal? E, hayır İmran şimdi geldim Aa, e, Bağışla senin yatağına oturdum Öyle yorgundum ki Ranzanın üstüne kendi yatağıma çıkmak zor geldi <gülüyor> Hiç önemli değil ben odada kalmayacağım zaten. Eşofmanımı giyip bahçeye çıkacağım. Hazır kar dinmişken akşam etüdüne kadar Ali ile koşacağız biraz. E sen de bizimle koşmak ister misin? İsterim ama çok yorgunum İmran. Belki biraz dinlenince katılırım size. <gülüyor> Nasıl istersen. <gülüyor> Aa, ama şimdiden söylemeliyim. Ben hep yele doğru koşarım. Sonra bazanlık etmek yok. E, peki ne oluyor yele doğru koşunca? <gülüyor> Bunu benimle koşunca göreceksin İmran. <gülüyor> Kemal ve Sevim, hepiniz yanımıza gelin. <gülüyor> yarış başlamadan önce sizlere son birkaç sözüm var. <gülüyor> Buyurun, Buyurun Önü, sizi dinliyoruz. Biliyorsunuz bu kez farklı bir ortamda, kent içinde koşacaksınız. Önünüzde üç kilometrelik bir yarış etabı var. İzleyeceğiniz yolu iyice belirlediğinizi umuyorum. Unutmayın bir anlık dalgınlığınız, bir yanlış sapma sizi yarış dışı bırakır. Lütfen çocuklar çok dikkatli olun. Oluruz <gülüyor> öğrenim. Sanırım herkes uygulayacağı takviye iyi biliyor artık. Tabii öyle. <gülüyor> Biliyoruz öğretmenim. Geçen yarışta da söylediğim gibi... ...rekabet insanı başarıya götüren unsurlardan biridir. Ancak dostluk, kardeşlik her şeyin üstündedir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Evet çocuklar, yarış neredeyse başlamak üzere. Ben artık sizlere şans dileyip ayrılmalıyım yanınızdan. Biz öğretmenler şimdi bir otobüste bitiş noktasına gidip... ...sizi orada karşılayacağız. Hepinizin şansı açık olsun. Sağ olun, Sağ olun. Koş Kemal. Bu kez göster kendini. Son şansın bu. İmran Ali öndelerini... Başkaları da... Ya kazanamazsam... Ahmet amcaya karşı... Kemal! Kemal. Ne işin var yolda? <gülüyor> Kemal! Eyvah! İmran gördü beni! Çık o yoldan! Çık! <gülüyor> Barışa gitmez o yol! Harabelere gider! Çabuk ol! Hayır! Çabuk ol. Kandırıyorsun beni! Yemin ederim. Doğru söylüyorum. Yarış kalacaksın. Yoksa oyalanıp da yarışı kaybetmeyi göze alır mıyım? Gel çabuk gel. Sen koş. Bekleme. Ben geliyorum. Olmaz. Olmaz. Çok geride kalacaksın. Tut elimi. Tut. Buraya şimdi. İyice hızlandığımızda da elimi bırak. Hadi. Hadi koş. Hadi. Arayı kapatmalıyız. Koş. Koş. Geliyorlar, varışa ulaşmak üzereler. Evet ama Ali, a, Ali bu. Birinci gelen Ali. İmran da onun arkasında şaşılacak şey. Ve üçüncü Kemal. Gördünüz mü Sema Hanım? <gülüyor> Kemal üçüncü, ilk takımına girdi, girdi. Evet girdi. Üçü de girdiler. Ama, ama İmran'ın nasıl olup da geride kaldığını hala anlayamıyorum Ahmet Bey. Bir yerlerde oyalanmış olmalı. Evet haklısınız. Aaa aa, şuraya bakın. Üçü birbirlerine nasıl sarıldılar. Sarılmak ne kelime, kenetlendiler sanki. İşte dostluk bu. Kardeşlik bu. Yarışta kaçıncı olurlarsa olsunlar... ...sonunda dostluğu ve kardeşliği tattılar ya... ...ötesi önemli değil. Hadi gelin yanlarına gidelim. Kutlayalım onları. Geliyorum. Kutlamayı gerçekten hak ettiler. Gerçekten. Yele Doğru Koşmak Oyunumuzun 9. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.